Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 11. Açık Radyo Günleri Açık Radyo Brasili 94.9 ve Açık Radyo'nun Özel Yayın Destek Projesi Özel Yayın Günleri devam ediyor.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 ...başka bir güven ve sevinç hali oluyor. Yani bütün duyguları... maalesef ki çok... E, ...up diyeceğim... ...şekilde evet, yaşıyoruz. Çok doğru. Evet. <gülüyor> yani aynı şey ...günlerdir konuştuğum bir şeyde... ...bu selfie denen kendi... ...cep telefonları, <gülüyor> akıllı telefonlarla yapılan... ...çekimlerde son olarak... ...bir avuç gencin, 14 kişinin... ...polis arabasında gözaltına alınmış... ...kendilerini sıkış sıkış ...orada çektirmeleri için bu... ...tam öyle bir ruh hali işte yani... ...biz bu... açılabilecek en büyük delik o fotoğraftı... ...kö gülümsemeler yani... <gülüyor> ...olağanüstü aslında tatsız bir durum tabii... ...durup tabii. dururken... ...tıkılmış kasaplık hayvanlar gibi... ...muamele gören çocuklar var orada... ...kızla erkekli... ...fakat hepsi selfie çektiriyorlar böyle... ...o durumdan bir olağanüstü... ...nanik bana... yapıyorlar, yapıyorlar ...çok hoş bir durum yani...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 Ee, üniversiteli çocuklar bu petrol boru hattını artık yapamazsın e, diyorlar buna izin veremezsin diyorlar ve kendilerini beyaz evin e, duvarlarına bahçe duvarlarına çitine neyse kelepçeliyorlar oradan da tabi polis şeyine atıp, yaklaşık selfie, 500 kişi gözaltına alınmıştı değil mi o zaman? E, 398, 398 tam sayıdı çünkü e, karbondioksit e, PPM seviyesi aynıydı. aynıydı onun için çok dikkat çekiciydi